ورحمه للعالمين ظهور الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعي واحفادي اجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris salam ve yehdi men yasha ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Ve bellana rasuluhu'n Nebiyul Hasimi kerim. Muhterem Müslümanlar, elde edilen kazançların heba olmayacağı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 ...en huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan, insan için tam mülferse olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir. Çünkü bütün bunların verasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek. Ebedi mesut olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış, büyük bir davaya gönül vermiş...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 sönmüş, isterin kaybettiği heyecanı yeniden elde etmesi düşünülüyorsa, kendi manasında yeniden bir dine dönüş, kendi manasında yeniden din ve dine ait meselelerin ele alınması gerekmektedir. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam, cemaatini bu anlayış içinde yetiştirdi. Bu anlayış içinde bulunan cemaata bir dünyayı terk etti.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 kültür ve ictimai seviye bakımından bizim çok dunumuzda idiler. Bununla beraber en medeni milletlere, en mütefennin milletlere Allah celle celaluhu yaptırmadığını onlara yaptırdı. Bilale Habeşiye, Kabbab bin Arate, Salmanu Farisiye yaptırdı Allah celle celaluhu. Mekke vadisinin her taşına, her kumuna, her çakılına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 Mekke metruk hale geleceği ana kadar devam edecektir. Her vadide hak davasının, büyük davanın bir mecnunu, bir gönül vermişi ehad, ehad diye Allah'ın adını vadilere Bethan'ın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan ben Bilal-i sizi size arz edeyim. <gülüyor> Ümeyyetübni Halef'in bu zalim bu kadar insanın bir köle olarak himayesinde bulunan ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın zuhuruyla onun için yepyeni bir dünyaya kapı, pencere ve menfez açılan Hilale Habeşi radıyallahu anh hayatının sonuna kadar girdiği zifaf evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle sultanlara taç giydirecek kadar ali makamın sahibi Hilale Habeşi radıyallahu anh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 o güne kadar kendisine karşı daima hasım vaziyetinde bulunmuş düşmanına müthiş bir darbe indireceği bedir harbi oluyordu. Bilal Habeshi bedir harbinde bulunuyordu. Gözü ümeyatübnü kâfâ ilişince resul kafir... ...ve neca utu in neca küfrün başı ve babası o kurtulursa ben kurtulmuş sayılmam diyordu. Eğer o bugün diri buradan Mekke'ye dönerse ben kurtulamadım demektir Allah bana sorar. Binan aleh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. Bilal'e Habeşi karşısına dikildiği zaman şu kıvırcık saçlı insan bir hurma ağacı gibi dehşet salı vermişti Beyyetu İbn Halef'in kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Tanıdığı bir sesti.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 Medinenin evleri, binaları, Medinenin havası onu artık sıkıyordu. Tevazu'nü hiç kaybetmemişti, kulübesini terk etmemişti. Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duygular o kadar sonuna kadar duruyd ki, bir gün hem kardeşine hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz: Ana Bilal, vahad aki, ben Bilal bu da benim kardeşimdir. Kunna min alhabeşe. Biz habeşten iki tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar berrak duygularla istiyor. Birisinden bir hitbede bulunacak. Kunna da fakat Ve kunna abdeyn fakat atekanallah. Biz dalaletteydik ikimizi de Allah hidayete kavuşturdu. Fahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de esirdik, Allah hürriyete kavuşturduk. İntü zavvucuna felhamdülillah ve yahutta felek elhamd felillahilhamd. Ve intemnauna vallahu ekber. Eğer bizi evlendirirseniz Allah'a hamd ederiz. Eğer men ederseniz vermezseniz Allah'u ekber der gideriz. Esbabını anlayamayız bunun. Hayatının sonuna kadar dupduru duygularla yaşadık.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 Bu yol, ahirete gönlünü kaptırma yolu, hayatını ölümün verasına göre tanzim etme yoludur. <gülüyor> Cenab-ı vâcib Vücut ve Tekaddes Hazretleri, mürde gönüllerimize, Bilal ı Habeşi gibi onları ihya edebilecek bir duyurucu bir mürşit göndersin. <gülüyor> Resul ü Ekrem'den bu yana, tedricen öyle öyle bu hale gelmiş, kasvet bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, İç yapımızı yeniden ihya buyursun. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ela inna ahsana'l-kelam ve eblan-nizam. Kelamullahil melikül azizül alim. Kema kâlallahu tebaraka ve teâlâ fi'l-kelam. Ve izâ kürü'l-Kur'ân festernû leh ve ensitû Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قولا مِنْ مَنْ دَعَى الله اللّٰهِ الله العظيم الحمد Elhamdulillah, الحمد Elhamdulillah, الحمد hamdan kâmilina kemâ كما Eşhedu an la ilahe illallah. Ve eşhedu anna Muhammeden Resulullah sallallahu te'alilu ve sellem en nebiyul mu'teber. Taziman li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti فقال الله عز وجل من قائل مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت الله سيد نا ابراهيم وعليه ال في العالم من ربنا انك حميد مجيد ورضى اللهم نصديق ابي بكر الفاروق عمر وعثمان ووالين رضى الله عنهم واني سته الباقيه العشره من الابرار وسلمت اسما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلتك من ومن صدقوا ما ذكره الله سبحانه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 Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, yol aydınlığına ulaşasınız, karanlık geceden kurtulasınız, eyliği doğrudan tefrik edesiniz, sahili selamete çıkasınız, Amne aman içinde cennete dahil olasınız. Akmin salah. İnne salate tenha ani'l fahşaa ve'l Ve la zikrullah ekber. Vallahu ya'lamu ma tesnaun. Sadaka azim.